206, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in Taif'de çektiği eziyetler, evet, Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber'den, acaba senin başına Uhud gününden daha şiddetlisi geldi mi, diye sordum, Hazreti Peygamber, ben, Abdiyalail bin Abdikülal'e sığınmak için başvurduğumda beni kovdu, o kadar üzüldüm ki, adeta kendimden geçmiş olarak geri döndüm, Karnüs Sealibe nasıl geldiğimi hatırlamıyorum, ancak orada kendime geldim, başımı havaya kaldırdım, baktım ki, bir